2. Kürsi i̇bn Kesir Kesir elbidayı ve nihayede şu açıklamayı yapmıştır. Es-Suddi şöyle der. Gökler ve yer kürsinin içindedir. Kürsi arşın önündedir. i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yedi gök ve yedi yer yayılıp birbirlerine eklenseler kürsü genişliğinde olamazlar. Ancak...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 Karşı yakın görünür ve onu şüphelilere çeker. O da harama düşmekten emin olamaz. Nefsin iki özelliği vardır. Bir, şehvetlere dalmak. İki, ibadetlerden sakınmak. Nefis mücadelesi ancak buna göre olur. Ahır davana en Rabbil alamin. Bismillah.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 Hepimizin sözü kabul edilebilir veya reddedilebilir. Ancak şu kabirdekinin yani Allah Resulü'nün sözü hariç. İmam Şafii Şafii Şafi Rahimehullah İmam Şafii rahimeullah Hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Sözüm Allah'ın Resulü'nün sözüne aykırı olursa benim sözüme itibar etmeyin. İmam Ahmed rahimeullah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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmaktadır. Rukyeler, nazarlıklar ve büyü şirktir. Hadis Ahmed bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da geçmekte. Burada kastedilen rukye içinde şirk olandır. Bu ittifakla haramdır. Allah'ın kelamı ve onun resulünün sözüyle olan rukyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem caiz görmüştür.